ve kalplerinizde nur-u nur Muhammedi'nin zuhurunu ve bedenlerinizin şeriatla tahir olup Hakk'a secde etmesini, dillerinizin Allah'a hazret Allah'tan niyaz ederim.